Ağabey Allah'ımdan Şeytanı Rjim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil al-alamin. Özle ve selam ola Rasulümuhammad ve onun Allah'ın izniyle aleyhisselam ve onun aleyhisselam ve onun aleyhisselam ve onun aleyhisselam ve onun aleyhisselam ve onun aleyhisselam ve onun aleyhisselam ve onun aleyhisselam ve onun Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah bizleri ve sizleri cennet ehlinden eylesin. Allah gençliğinizi ve ömrünüzü bereketli kılsın. Allah ömrünüzü kendine itaat yolunda uzun eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, umarım... Hiçbir yolculuğa benzemeyen bu son yolculuğu tanıyabilmeniz için kıymetli vaktinizden bir kısmını bu konuyu dinlemek için ayırırsınız. Aziz kardeşlerim, bu dünya hayatında insanoğlu bazen deniz yolu ile dalgalarla boğuşarak, bazen gökyüzünde bulutlara dalarak, bazen de tren veya diğer taşıtlarla dağı taşı, taşı aşarak yolculuk eder. Her yolcu uzun veya kısa sürmüş bir yolculuktan sonra kendi ülkesine, kendi vatanına döner. Tabii ki ömrü buna yeterse. Bu dünyanın ve dünya yolcusunun halidir. Fakat bizim bu yolculuğumuz çok farklı. Zira bu yolculuk Amerika'ya, Avrupa'ya veya Afrika ormanlarına yaptığımız turistik bir yolculuk değildir. Biz bu yolculuğumuzda ne Paris'e, ne Cenevre'ye, ne Londra'ya, ne de dünyanın başka bölgelerine gidiyoruz. Bu yolculuk çok farklı. Çünkü bu yolculukta yol çok uzun ve da o derece az. Üzerinde yüzdüğümüz gemi çok derin denizlerden geçiyor. Gemideki yolcuların bu yolculuğun önemini iyi kavramaları, kaptanların ise bu gemiyi doğru yöne sürerek, onu en iyi şekilde idare etmeleri gerekiyor. Bu yolculuğun ne yolculuğu olduğunu anladınız mı? Bu yolculuk, fani dünyadan, baki aleme göçüş yolculuğudur. Dönüşü olmayan bir yolculuktur bu. Bu yolculuk, belki bu gece, Belki yarın ve belki de ertesi gün başlayabilir. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Kullu nefsinde iqatul mavd. Muhakkak ki her nefis ölümü tadacaktır bu yolculuk. Siz dünya hayatıyla meşgul olduğunuz ölümü ve can vermenin acılarını aklınızın ucundan bile geçirmediğiniz bir anda ölüm meleğinin gökten inerek ruhunuzu kabzetmek üzere ...sizlere misafir olması ile başlayacaktır. Deniliyor ki, ölüm acısı, kılıç darbesinden, vücudu testere ile kesmekten, onu çivilerle delik teşik etmekten daha şiddetlidir. Zira, kılıçla veya testere ile kesilen vücudun azası, bir ruha bağlı olduğu için, belli bir acı hissetmektedir. Sökülen ve koparılan hissin kaynağı olan ruh olunca elbette duyulan acı da o derece şiddetli olacaktır kardeşlerin biliyor musunuz salih insanlar nasıl can verirler yüzleri güneş gibi parlayan ak yüzlü melekler gökten inerler yanlarında cennet kumaşları ve kokuları vardır Allah'tan müjdelerle gelirler o insanı ne ile müjdelerler biliyor musunuz Allahu Teala şöyle buyuruyor İnnellezine kavlu rabbuna Allah thumma istakamu tenazzalu alayhim almalaiika alla takhavu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tuadun nahnu awliyakum fi alhayati dunya wa fil alakhirah ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون شüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yolda yürüyenlerin üzerlerine melekler iner onlara korkmayın üzülmeyin size vaat olunan cennetle sevinin derler biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız orada sizin için canlarınızın çektiği her şey vardır. Ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır derler. Sonra ölüm meleği o kişinin baş ucuna oturur ve şöyle der. Ey ruh, ey huzurlu ruh. Allah'ın rahmet ve rızasına kavuşmak üzere cesedinden çık. Sonra ruh bir su kabının Ağzından aşağıya doğru Akan bir su dallacığı gibi Akar çıkar Melekler onu teslim alırlar Ruh çıktığı zaman Yer ve gök Arasında ne kadar melek Varsa hepsi bu ruha Salat getirir Dua ederler Bütün gökteki melekler gök kapılarını O ruha açarak O ruhun kendi kapılarından Gökyüzüne yükselmesi için Allah'a yalvarır, yakarırlar. Böyle bir durumda mutluluğunun, sevincinin ne seviyede olacağını tahmin edebiliyor musun? İşte salih kulun hali budur. Muhteremler, bir kafir veya facir kul ölecek olsa, onun ruhunu almak için, gökten sert, şiddetli, dehşet suretli melekler iner ve o kişinin baş ucuna otururlar. Yanlarında bir parça ateş vardır ve o kişinin gözünün önüne oturmaktadırlar. Sonra ölüm meleği gelir ve ona şöyle der: Ey kötürü, Allah'ın azabına ve gazabına kavuşmak üzere cesedinden çık der. Sonra onun cesedini ikiye ayırarak çok dişli bir tığm ...tırmığın ıslak yünden çıkarılması gibi... ...onun ruhunu kabzeder. O kafir aşırı şekilde bunalarak terler içerisinde kalır. Bu ruha yer ve gök arasındaki bütün melekler lanet ederler. O ruha göklerin kapıları kapanır. Hiçbir kapı bekçisi yoktur ki... ...o ruhun kendi kapılarından geçmesi için... ...Allah'a dua etmesinler. Ölüm meleği... O kötü ruhu aldıktan sonra görevli melekler göz açıp kapayınca kadar o ruhu teslim alırlar. Sonra ondan yeryüzüne atılmış bir leşin kokusu gibi bir koku çıkar. Melekler yanlarında getirmiş oldukları ateşin içerisine o ruhu attıktan sonra tabii ki böyle nefret verici bir koku çıkacaktır. Muhteremler, geliniz biraz daha düşünelim. Ölülerin yıkandığı yere götürüldüğün günü düşün. Seni ölünün konduğu masaya koyuyorlar. Sen önceden elbiseni kendin çıkarırdın ama şimdi elbiselerini başkaları çıkarıyor. Sen daha önce kendi kendini yıkardın. Artık şimdi seni başkaları yıkıyor. Önceleri Kendin istediğin gibi hareket ederdin. Artık seni başkaları sağa sola döndürüyor. Sen ise onların elinde ruhsuz bir cesetsin. Sen daha önce elbiselerini kendin giyerdin. Şimdi ise sana başkaları elbise yerine kefen giydiriyorlar. Sonra seni mescide götürüyorlar. Ama bu sefer sen namaz kılmayacaksın. Bilakis başkaları senin için secdesi olmayan bir namaz kılacaklar. Ya sonra? Seni adamlar sırtlarına alıp götürecekler. Nereye mi? Nereye götürüyorlar seni biliyor musun? Yalnızlık yurduna. Karanlık yurduna. Vahşet yurduna. Kurtlar ve böcekler yurduna. Gurbet yurduna kabre Yemen garibi, Şam garibi, garip değildir. Garip olan kefen ve kabir garibidir. Kabir o ahiretin ilk durağıdır. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur ey kardeşim. Bütün bunları biraz düşün. Hazreti Osman İbni Affan'ın kölesi Haniden Allah ondan razı olsun. Şöyle rivayet ediliyor. Hani şöyle dedi. Hazreti Osman bir kabrin başında durdu. Sakalları ıslanana kadar ağladı. Ona bir gün şöyle denildi. Cenneti, cehennemi hatırlarsın ağlamasında, Kabri görünce neden ağlarsın? Şöyle cevap verdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kabir ahiret menzilinin ilkidir. Şayet kişi bu aşamadan kurtulursa, bundan sonrakiler daha kolaydır. Şayet kişi bu aşamadan kurtulamazsa, bundan sonrakiler daha zor ve şiddetlidir. Hz. Osman radıyallahu anh devamla şöyle dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kabirden daha korkunç hiçbir manzara görmedim. Bu hadisin isnadı sahiptir. Kardeşim hiç kabri düşündün mü? Kabrine tek başına konulacağını sonra kabirde ruhun sana dönderildikten sonra iki şiddetli meleğin gelip seni oturtup sana şu soruları soracaklarını Rabbin kimdir? Dinin nedir? Size gönderilen şu adam konusunda görüşün nedir? Acaba bu sorulara cevap verebilecek miyiz? Allah'tan bizi hak üzerinde sabit kılmasını dileriz. Şayet sen hayır ve salah ehlinden biri isen Allah Subhanahu ve teala seni doğrular üzerinde sabit kılacak ve senin için kabrinden cennete bakan bir kapı açacaktır. Bu kapıdan sana cennetin rahatlığı ve güzel kokuları gelecektir. Sonra Allah kabrini gözünün görebileceği yere kadar genişletecektir. Şayet sen kötü bir kişi isen, sana ateşten bir yatak serilecek ve kabrinden cehenneme bakan bir kapı açılacaktır. O kapıdan cehennemin yakıcı ateşi, dondurucu soğuğu sana gelecek ve kabrin o kadar daraltılacak ki kemiklerin birbirine geçecektir. Sonra senin için elinde büyük bir çekiç olan kör, sağır ve dilsiz biri getirilecektir. Şayet o, o çekiçle bir daha vurmuş olsa o dağı toza çevirebilirdi. Düşün, o kişi o çekiçle sana vuruyor ve senin vücudunu, başını toza, toprağa çeviriyor bir vuruşla. Sonra Allah... Seni tekrar eski haline döndürüyor. Sonra o görevli sana tekrar vuruyor. Bu durum bu şekilde devam ediyor. Bu darbenin acısı ile öyle bir çığlık atıyorsun ki, insanlar ve cinler hariç bütün mahlukat seni duyuyor. Sonra senin için cehenneme doğru bir kapı açılıyor. Ateşten olan yatağından beri, Cehennemi görüyorsun ve şöyle dua ediyorsun. Rabbim, Rabbim kıyameti koparma, Rabbim kıyameti koparma. Kabir azabından, kabrin vahşetinden ve kabrin karanlığından Allah'a sığınırız. İşte kabir ehlinin halleri bunlardır. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, büyüklenerek vurdum duymazlık içinde hayatını çürütenlerin... ...kabir yaşantılarıdır bunlar. Aaa! Hiç düşündün mü... ...kabrindeki ilk geceni? Allah yardımcımız olsun. Gördünüz mü kardeşlerim... ...nasıl dünyalık şeyler... ...sizi birden terk ettiler. Baban nerede? Annen nerede? Eşiniz nerede? Kardeşin nerede? Arkadaşların nerede? Sohbetleriniz, eğlenceleriniz... ...gülmeleriniz... Oynaşmalarınız nerede kaldı? Çarşılarda gezmeleriniz nerede kaldı? Giydiğin elbiselerin, fistanların hani nerede? Nerede uyumadan sabahlamaların, nerede uydu kanallarında diziler, filmler takip etmelerin, eğlence programlarıyla coşmaların, nerede dergiler, modalar, modeller nerede? Şimdi gördün mü bunların hepsi, ...seni nasıl da terk ettiler, şu anda kabrinde amellerine esir duruma düştün değil mi? Allahu Teala şöyle buyuruyor... ...kullu nefsim bime kesebet rahine... ...her nefis yapmış olduğu kötü amellerin esiridir. Nerede o dünyalık mutlulukların, nerede dünyalık ahbapların, sevdiklerin... ...ey dünyasıyla meşgul olan, ölümü aklından çıkaran, ölüm ansızın gelir... Kabir amellerin sandığıdır. Aziz kardeşim, kıyamet bir gün kopacaktır. allah Teala şöyle buyuruyor. وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Nihayet sura üflenildiğinde bir de bakacaksın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine gideceklerdir kıyamet günü. O büyük gürültünün kopacağı gün, geçen günlere hayıflanacağın gün, pişmanlık günü. Yeni doğan çocuğun bile başının birden ağlayacağı gün. Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Yaume teraunaha tadhallu kullu murdı'atin amma arda'at ve tad'u kullu zati hamlin hamlaha ve وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٍ Onu gördüğünüz gün, o gün, her emzikli kadının emzirdiği çocuğunu unuttuğunu görürsün. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olarak görürsün. Oysa onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir. Mahşer günü. Uzunluğu elli bin sene olan gün. insanların hesap vermek üzere kalkacakları gün. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمِ وَقَدْ خَابَ بَنْ حَمَلَ ظُلْمَ O gün, bütün yüzler diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise gerçekten perişan olmuştur. Aziz kardeşlerim, bizler Bugünün azametinden gaflet içindeyiz. Maalesef bugünü çok az hatırlıyoruz. Hatırladığımızda da kalplerimiz bugünün korkunçluğu karşısında incelmiyor, gözlerimiz dolukmuyor, gözyaşlarımız kurumuş. Kalplerimiz katılaşmış, taşlar gibi olmuş. Şüphesiz bu durumun sebebi gaflete dalmamız ölümü unutmamız ve günahlarımızı hafife almamızdır. Akıllı insan, nefsini hükmü altına alarak ölüm sonrası hayatı için çalışandır. Aciz insan ise kendini heva ve hevesine kaptırıp Allah'tan kurtulmayı dileyendir. Ey kardeşim, vallahi billahi Tallahi kıyamet gününden Melekler, peygamberler, resuller ve salih insanlar, salih müminler dahi korkarlar. Ey kardeşim şu ayetleri düşün ve dinle. Vallahi bu ayetler kalpleri yerinden sökecek kadar tehlikelidir. Allahü Teala şöyle buyuruyor. İzheş şemsu kubirat ve izen nucumun kederat ve izel cibâl suyyirat ve izel işâr <gülüyor> attilet. وإذا البحوش حشرت katlanıp dürüldüğünde yıldızlar kararıp döküldüğünde dağlar sallanıp yürütüldüğünde, gevedeler salı verildiğinde, vahşi hayvanlar toplanıp bir araya geldiklerinde, denizler kaynatıldığında, ruhlar bedenlerle birleştirildiğinde, dilidi toprağa gömülen kıza hangi günah seviyle öldürüldüğü sorulduğunda, amellerin yazılı olduğu defterler açıldığında, gökyüzü sıyrılıp alındığında, Cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında kişi neler getirmiş olduğunu görecektir. O zor günü hiç hayal ettin mi? Güneşin insanlara bir mil kalana kadar yaklaştığı o günü, insanların günahlarını bakmış oldukları ter boyuna göre ölçüp hesabını yaptıkları o günü miktarda. Allah ondan razı olsun, şöyle buyuruyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duydum. Güneş kıyamet günü insanların üzerine bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Hadisi miktattan bildiren Rabi Süleym İbni Amir şöyle der. ''Vallahi, milden kasıt acaba uzunluk ölçüsü olan mil midir, yoksa sökükleri diken iğne midir, bunu bilmiyorum.'' Allah'ın Resulü devamla şöyle buyurdu. İnsanlar o gün amelleri nispetinde ter içinde kalırlar. Terin seviyesi insanlardan bazılarının ökçelerine kadar, kimisinin dizlerine kadar, kimisinin göbeğine kadar, kimisinin ağzına kadar ulaşır. Hadisin Rabisi şöyle der. Allah'ın Resulü bunu söylerken eliyle ağzına işaret etti.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 bu hadisi Müslim rivayet etmiştir muhterem kardeşlerim şu ayetleri okuyunuz ve sonra manasını düşününüz. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا يَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ يَقُولُ يَا ya weyleta, khalila, laqad o gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir. İşte o gün gerçek mülk, hükümranlık çok merhametli olan Allah'ındır. Kafirler içinde pek çetin bir gün var. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Muhterem kardeşlerim, şu ayetleri okuyunuz ve sonra manasını düşününüz. O yuva m'tashafa ussema ubilgamami, wanzila al-mala'ikatun zila al-mulk yuva idni al-haq lil-Rahmani, wakan yuva ala al-kafirin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 çok merhametli olan Allah'ındır. Kafirler içinde pek çetin bir gün var. O gün zalim kimse pişmanlıktan ellerini ısırıp şöyle der. Keşke o peygamberlerle birlikte bir yol tutsaydım. Yazık bana. Keşke felancayı batıl yolcusunu dost edinmeseydim. Çünkü zikir Kur'an bana gelmişken... O kişi hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı uçurma sürükleyip sonra yüzlü bırakıp rezil, rüsvay eder. Kardeşim, düşün. Melekler iniyor, sayfalar uçuşuyor, mizan kuruluyor. Cehennemin üstüne sırat köprüsü kuruluyor. İnsanlar çıplak, yalın ayak koşuşuyorlar. Bir düşünsene. Düşün bütün beşeriyetin içinde senin ismin çağrılıyor. Felan oğlu falan nerede, falan kızı falan nerede ve sen kasdilerinin kendin olduğunu biliyorsun ismin çağrılıyor. Evet çağrılan sensin. Şimdi ne yapacaksın orada isim ve neseplerde bir karışıklık olmaz. Allahü Teala şöyle buyuruyor: Wa atihi yomel kıyameti ferde. Kıyamet günü onların hepsi tek tek gelir. Safları yararak melekler eşliğinde gelirken hislerin nasıl olacaktır? Acaba hiç düşündün mü? Allahü Teala şöyle buyuruyor. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَعَهَا ve وَشَهِيدٌ Herkes yanında bir sürücü melek ve şahit beraberliğinde gelirler. Cebbar olan Rabbinin karşısına dikildiğinde ruhsal durumun nasıl olacaktır? O Rabbin ki kahhardır, meliktir o bütün alemlerin rabbidir. Onun büyük küçük bütün günahlardan haberi vardır. Ona hiçbir şey gizli değildir. İşte o şöyle buyuruyor. Yaumel idin turaduna la takhfa minkum khafiye. Ey insanlar, o gün hesap için huzura alınırsınız. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Rabbin sana ömrünü nasıl geçirdiğini harcadığını sorarsa ne cevap vereceksin? Bu dünya hayatında ömrünü neyle geçirdin diye sorarsa ne cevap verirsin? Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Efehasibtum enna ma khalaqnakum abatha ve kum ileyna la turcaun." "Fata'ala Allahu'l-melikul hak. La ilahe illahu rabbul arşil kerim." Sizleri boşuna mı yarattığımızı ve asla döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir. O seni bütün beşer arasından seçip kalbine tevhidi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah inancını koymadı mı? Bizlere Nimet olarak bu inanç yeter. Nimet olarak İslam inancı, İslam dini yeter. Allah'tan bizleri bu din üzerinde sabit kılmasını niyaz ederiz. Allah seni hiç yokken yaratmadı mı? Allah sana faydalandığın birçok nimeti bağışlamadı mı? Allah sana görme, duyma, sıhhat, mal, mülk, aile... Zürriyet nimetlerini bağışlamadı mı? Sana bu nimetleri verirken birçok insanı bu nimetlerden mahrum etmedi mi? Allah ne büyük nimetler vermiştir. Mü'mine kardeşim, Rabbine ne diyeceksin? Ona ne cevap vereceksin? Kardeşim, amel defterin ya lehinde ya da aleyhinde şehadet edecektir. Hesap gününde sana sorulacak sorulara doğru cevaplar hazırla. Şunu çok iyi bil ki... Seni bekleyen şey ya gökler ve yer genişliğinde olan, orada gözlerin görmediği, kulakların hiç işitmediği, hiçbir kimsenin aklı dahi gelmemiş olan, güzel nimetler bulacağın cennet ya da çok derin ve sıcak olan, içindekilerin devamlı ölümü temenni ettikleri yer olan cehennemdir. Orada ateşten, Öyle büyük vadeler vardır ki şayet oraya dünyanın dağları atılsa onun ateşiyle yanar kül olur. Şimdi kararını ver. Hangi yolu seçeceksin? Cennet yolunu mu, cehennem yolunu mu? Allahu Teala şöyle buyuruyor: Kul ya ibadiellezine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmatillah. İnallaha yagfiru'd-dunube cemi'a. İnnehu huvel gafurur <gülüyor> rahim.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 Yoksa kendinize bir yardımcı dahi bulamazsınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Allah'a yemin olsun ki muhakkak ki Allah kulunun tövbesine çok aşırı bir şekilde sevinir. Bu hadisi Müslüm'ün rivayet etmiş. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah gündüz kötülük yapanların tövbe etmeleri için gece elini onlara uzatır. Ve yine gündüz ellerini uzatır ki gece kötülük işleyenler tövbe etsinler. Ta ki güneş batıdan doğuncaya kadar bu durum böyle devam eder. Bu hadisi de Müslim rivayet etmiştir. Yine Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. ''Muhakkak ki Allah kulunun tövbesini, kul son nefesini vermek üzere gargara edinceye kadar kabul eder.'' Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir ve hadisin hasen olduğuna hükmetmiştir. Kardeşlerim, neyi bekliyoruz? Allah Teala şöyle buyuruyor: E lem ya'ninellezine amenu an tafsha kulubuhum li zikrillah ve ma nezele minel hak ve la yakunu kellezine utul kitabe min qabl fatala alayhim el amad faqasat kulubuhum ve kesirun minhum fasiqun. İman edenlerin Allah'ı anma ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zamanlar geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Yoksa tövbe etmeyi 60 veya 70 yaşlarına gelince mi düşünüyorsun? Bu yaşa erişebileceğine garantin var mı? Diyelim ki bu yaşa ulaştınız. Acaba tövbe etmeye muvaffak olabilecek misiniz? Yoksa tövbe ile senin arana engeller mi konulacak? Kim bilir. Yarın tövbe ederim demeyesin. Belki de yarına kavuşamazsın. Bugünün güneşini gördün. Belki yarının güreşini göremeyeceksin kardeşim. Allah'a hamdet ki sen hala hayattasın. Kabir ehlinden değilsin. Allah'a yemin ederek söylüyorum ki yaşadığın her gün senin için bir kazançtır. Yaşadığın her gün salih ameller yaparak Allah'a yaklaştığın veya işlemiş olduğun günahlardan kurtulmak için tövbe ettiğin ...zamanlar olmalıdır. Bunlar için birer fırsattır. Müslüman kardeşim, ...acaba kabir ehli, ...sizce en çok neyi arzular? Evet, dünyaya bir daha gelmeyi arzularlar. Acaba onlar, mal, mülk, villalar, katlar ve apartmanlar sahibi olmak için mi, ...dünyaya bir daha gelmeyi arzularlar? Yoksa, Allah'ı tesbih etmek için mi? Tekbir etmek için mi? Tehlil için mi dünyaya tekrar gelmeyi arzularlar? Hayır, hayır. Allah'a yemin olsun ki, Onlar sadece tesbih, Tehlil ve tekbir için, Bu dünyaya dönmek isterler. Veya Allah'a bir secde edebilmek için. Çünkü onlar, Salih amelin değerini, Orada olayları görerek anlamış insanlardır. Sıhhatin, gençliğin, malların, kabilen, soyun, sopun seni aldatmasın kardeşim. Ömrünün geri kalan kısmını iyi değerlendir. Allah sana merhamet eylesin. Bu dünya hayatında amel edilir. Hesap sorulmaz. Yarın ahirette ise amel işlemek yoktur. Hesap vermek vardır aziz kardeşim. Ömür kısıtlıdır. Nefesler sayılıdır. Bir an önce sadık bir şekilde tövbe edip günahlarından arınmaya bak. Çünkü tövbe kendisinden önceki günahları yok eder. Günahlarından tövbe eden hiç günahı olmayan gibi temiz olur. Tövbe edenin günahları sevaba dönüştürülür. Yeni, Parlak bir sayfa açarak yeniden başla. Yeniden doğ dünyaya, mutlu bir hayata yeniden merhaba de. Bil ki senin Rabbin Gaffurdur. Tevbeleri kabul eden bir Rabb'dir, Günahları affedendir. Allah yardımcın olsun ve seni dünya ve ahiretinde muvaffak kılsın değerli kardeşlerim. Allahu Teala Şöyle buyuruyor: İlla men tâbe ve âmana ve, ve Allahu Ancak tövbe edip iman edenler müstesnadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Kim tövbe edip iyi amel işlerse, şüphesiz o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. İbni Abbas'ın, Allah ondan razı olsun, Peygamberimizden rivayet etmiş olduğu bir hadiste, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Beş şey gelmeden, beş şeyi iyi değerlendir. Ölmeden önce hayatını, Hastalığından önce sıhhatini, meşgul olmadan önce boş vaktini, ihtiyarlığından önce gençliğini, fakirliğinden önce zenginliğini iyi değerlendir. Aziz kardeşlerim, sohbetimi burada noktalamak istiyorum. Yüce Allah'tan bizlere hidayet yolunu göstermesini, bizlere dünya ve ahiret saadetini bahşetmesini niyaz ediyorum allah Teala cem'i günahlarımızı bağışlasın. Bizlere engin merhameti ile merhamette bulunsun. Şüphesiz o bağışlamayı sever ve o merhametlilerin en merhametlisidir. Hepimiz bu son yolculuğun yolcularıyız. Yüce Allah bizlere yol boyunca en iyi amelleri gerçekleştirmeyi, bu yolculuğu en iyi şekilde değerlendirmeyi ve sonlandırmayı nasip eylesin. Bizleri kabir azabından, cehennem azabından muhafaza eylesin. Bizleri sükunetle dinlediğiniz için Yüce Rabbim hepinizden razı olsun. Ve ahru da'ana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.